Korsan yayın. Bilgi ve internet özgürlüğüne dair her şey. Hazırlayıp sunanlar Başak Tunçer, Serhat Koç ve Şevket Uyanık. Herkese günaydın. 94.9 Açık Radyo'da Korsan Yayın başladı. Serhat Koç ve Şevket İyanık'la beraberiz. <gülüyor> günaydın. Serhat uzun zamandır yoktun. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Nerelerdeydin abi? Buralardaydın. Çalışıyoruz. <gülüyor> Bugün Açık Gazetede belirtildiği gibi Bakur filmine uygulanan sansürü, bir sürü filmin sinemadan, festivalden, İstanbul Film Festivali'nden çekilmesini konuşacağız. Birazdan da filmin yapımcısı Ayşe Çetinbaş'a bağlanacağız. Ondan da daha ayrıntılı olarak. ...konuyu dinleyeceğiz. Hı -hı. Serhat sen e, avukat diye... kimliğin ne? Avukat şapkanlar ne düşünüyorsun? <gülüyor> yani ya daha diyordu. doğrusu fikri mülkiye neler... takılır konusunda uzmansın. Yani o... Neler oldu diye aslında belki de e, ülkelerini yeni açan vatandaşlar için neler <gülüyor> oldu e, son 24-48 saatte Türkiye'de? Çünkü güne 2-3 tane bomba haber düşüyor gerçekten. hani Bir tane bile değil. Hani bir ortalama bir Avrupa ülkesinde haftada bir tane önemli olay olurken bizde günde iki üç tane oluyor. Onlardan bir tanesi de e, <gülüyor> bu hafta sonu yaşanan işte Bakur filminin e, İstanbul Film Festivali'nden ...gösterimden çıkartılması hmm. oldu. Sebep de kültür Bakanlığı tarafından verilmesi gereken bir e, yayın belgesinin, gösterim belgesinin olmayışıydı. Bu da e, gösterimle bir gün kala iletildi İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ve onlar da bir açıklama yaparak filmi çektiler. Bunun üzerinde birçok e, sinemacı bir deklarasyon yayınlayarak kendi filmlerini sanıyorum 23 kadar film çekildi. Evet. evet. Ya bir şey diyeceğim e, e, isim tescil ve kayıt var bir de eser işletme belgesi var bu ha, evet. yani formalite bir işletme İşletme dediği mi? buradaki eser işletme belgesi oluyor işte eser işletme yani Türkiye'de çekilmiş filmler için geçerli bu. Yurt dışında çekilmiş olan filmler için böyle bir zorunluluk yok ama Türkiye'de çekilmiş filmler için, Bakur'da Türkiye'de çekilmiş böyle bir belge olmaksızın işte yayınlanamıyor sinemalarda, festivallerde filminiz. Ama anladık ki buradan da işte daha önce de festivallerde bu belge olmadan filmler yayınlanmış çok Tabii, rahat evet. bir şekilde. Hem devlet hem festivali yapan kurumlar buna bir şekilde ya göz yummuşlar ya da ilgilenmemişler vesaire ama şimdi belki de şu anki durumdan Türkiye'nin durumundan kaynaklı olarak ilgi çekmiş bu filmin konusu. Dolayısıyla filmin gösterimine bir gün kala bu kadar basit, bariz bir konu hakkında devletin tebligat yapmış olması ve İKSV'nin de buna uymuş olması bizim tarafımızdan sansür olarak değerlendirildi. Hı hı. Sadece bizim tarafımızdan değil zaten hani biz daha ilk dakikalarda bunu düşünürken sonrasında hemen bütün filmler çekilmeye başladı. Evet. Önemli bir şey söyledin. Yabancı filmlerde bu belge istenmiyor. Evet. Bu Yabancı filmler bu belgeden muaf ama Aynen. yerli bir yapımlar bu belgeye isteniyor. Bir yazı okudum. Herhalde radikal de biri yazmıştı e, ismini birazdan bakarım şey diyor bir protesto gösterisi yapılmış 90'lı yıllarda bu protesto gösteri sayesinde yabancı filmler evet. muaf tutunmaya başlanmış. Ya tabi hakları erken. yani bariz temel gerçekten hani herkesin hakkı olan o özgürlükleri dahi özgürlükleri dahi e, bir şekilde protesto ederek onları talep ederek alabiliyorsunuz yani hani bu hak benim zaten diye düşünerek olmuyor bu işler dolayısıyla ama sinema sektörü, sinemacılar, yönetmenler, yapımcılar gerçekten bu ülkede sansüre karşı en etkili eylemi gösterebilen, en etkili protestoyu yapabilen grup olarak benim gözüme çarpıyor. Daha Özellikle evet. bizim internet sansürü konusunda internet şirketlerinin, internet sitelerinin bu kadar etkili eylemler yapamadıklarını, bu kadar seslerini çıkaramadıklarını görüyoruz. O yüzden sinemacılardan öğrenecek çok şey var bence. Kesinlikle yani daha önce de bir sürü burada yayınımızda basın sansürünü konuştuk, basın sansürüne ilgili ...yapılacakları konuştuk, yaptığımız işte Karakutu'dan bahsettik. Sanat sansürünü de konuştuk, hatta Ebru Hoca gelmişti. Ebru ile konuşmuştuk. Evet. Ama dediğin gibi internet sansürüne karşı bu böyle bir birlik... Yani hani de, kapitalizm ya ruhu bile ile bile yapılmış bir şey yok. Hani Amerika'da şirketler bir araya gelip NSA bizi izleyemez. işte bunu yapamaz şunu yapamaz diye deklarasyon yayınlayabiliyorlar. Ya da işte net neutrality konusunda bir araya gelip açıklamalar yapabiliyorlar. Devlete karşı, devlete karşı demek lazım aslında. Yani getirilmeye çalışan kanunlara karşı, uygulamaya karşı kendi fikirlerini ortaya koyuyorlar. Hem de sektörel bir anlamda koyuyorlar. E biz de o sektörel e, karşı çıkışları bile göremiyoruz. Çünkü hani Az önceki e, işletme belgesinde olduğu gibi sallanan bir kılıç var tepesinde e, şirketlerin. Yani işletme belgesini verecek olan zaten bakanlık verip vermemek bakanlığın elinde tamamen subjektif tamamen böyle soyut e, maddelere dayanan bir verip vermeme durumu söz konusu ve... Onun verip vermemesine bağlı olarak belgeyi alamazsan da filmini festivalde yayınlayamıyorsun. Yani o zaman bu direkt daha baştan sansür olmuş oluyor. Ki yani çoğu yapım Kültür Bakanlığı destekli oluyor. Hı hı. Birazdan işte Ayşe Hanım'a da konuşuruz. Yani Kültür Bakanlığı destekli olmayan yapım çok az. Zaten mesela bu festivalin... Kapsamında da önceden büyük ihtimal filmin konusu, fragmanı, işte içeriye yani, gitmiştir yani. Festival iki gün önce kararlaştırılmadı ki yani bu Aylar festival var, her yıl yapılıyor. Kaç yıl kaç ay önce belirlendi bu filmler yani. Bu bilinmiyor muydu bu filmin belgesi olmadığı? Çok enteresan gerçekten. Burada evet İKSV'nin bence bir gerçekten şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Düşünüyorlardır da. Çünkü şey de var. Bir tepki de var. Hem internette var. Ya, tabii ki olacak bir... yani. Herhalde Ayşe Hanım'ı şu an bağladık. Merhabalar Ayşe Hanım, ben Şevket. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyorum Çayhan Bey'in durumundan dolayı diğer filmin yönetmeni çok teşekkürler sağ olun dün de konuşmuştuk sizle yanımda siz de tanıyorsunuz arkadaş Serhat Koç burada evet ee, evet bizim... merhabalar merhaba. Bizim size ne oluyor diyeceğiz ilk önce ne oldu son neler durum, yaşanıyoruz. Son durum nedir şu anda <gülüyor> evet. Valla ne oldu Yani biz biliyorsunuz İstanbul Film Festivali'ne Başvurduktan sonra Film kabul edildi Yarışma dışında bir programda Gösterilecekti Bu haftalar öncesinden bize duyuruldu hı hı. Biz de ona yönelik Hazırlıklarımızı yaptık 12 Nisan'da saat 4'te Atlas Sineması'nda ilk festival gösterimimiz Olacaktı ee, biz de bizim ilk gösterimiz olduğu için de e, haliyle e, çok önemsemiştik tabi canım sağlık durumu vesaire e, bu tarz aksaklıklar oldu ama e, yine de hani gösterime <gülüyor> konuklarımızı çağırdık işte biletlerimizi ayarladık vesaire her şeyimiz hazırdı basın gösterimi de yapıldı e, ve gösterimden bir gün önce akşam saat altı'da e, ikika seveden gelen bir telefonla bir sıkıntı olduğundan haberdar oldum ve <gülüyor> Affedersiniz. Ee, direkt İKSV'ye gittik ee, Ertuğrul ile birlikte. Hı hı. Ee, durumu öğrendik. Yani Kültür Bakanlığı'ndan gelen bu yazı dolayısıyla e, yerli yapımlarla ilgili böyle bir sıkıntı olduğunu ama e, işte pazartesi günü bütün filmlerin... Kültür Bakanlığı'na başvurması durumunda belgelerin çıkması konusunda gerekli kolaylıkların sağlanacağına vesaire vesaire bir tek Übünüm. sizin bir tek sizin filminiz mi başka filmlerde var mı yok yani e, Kültür Bakanlığı'ndan gelen teblikatta e, bakur'dan hiç bahsedilmiyor ha. yani bütün yerli filmlerden... Ama sadece size etkileyen bir durum öyle mi Evet biraz tabii öyle bir durum bir de işin açı şöyle trajikomik bir durum var yani festival biliyorsunuz 4 Nisan'da başladı İstanbul evet. Film evet, Festivali o 4 Nisan'dan itibaren zaten bir sürü yerli yapım eser işletme belgesi olmayan birçok film gösterildi zaten. Yani bu ıı, ilk kez bizim filmine ıı, denk gelmiş olması yani sonuçta. O zaman burada bir bak, Burada bakanlığı değil de İKSV'yi düşünmek lazım. Neden böyle bir şey yaptılar bunlar? Biliyor, yani, biliyorlar sonuçta ıı, böyle bir mevzuat olduğunu. Evet. Yani şöyle var, hani. Sınıcını. Siz de biliyorsunuz normalde bu eser işletme belgeleri fest ıı, şey, yani. Ya sada evet öyle bir yönetmelik var yönetmelikte işte hı. festival gösterimlerinde böyle bir belgenin olma şartı aranıyor ama yıllardır sinema verdiği mücadelelerin sonucunda zaten artık bu belgenin filiyatta istenmediği çok açık. Yani yıllardır biz de festival yapıyoruz. Evet. Bir belgesel evet. film festivali işte İstanbul Film Festivali de aynı şekilde. Bu belgeyi zaten festivalin yönetmeliğinde de yok. Yani kimse başvururken böyle bir belge falan ibraz etmiyor. Hı. Bu artık kazanılmış bir hak olarak görüyorduk biz bunu. Yani zaten saçma olan bir uygulamaydı. Bu da son yıllarda verilen mücadelenin sonunda artık hani tabiri caizse bakanlık gözümüyor bu e, mesele e, Festivallerde istemiyorlardı Şimdi birden işte biliyorsunuz yani her zaman Olduğu gibi bir anda e, Yani keyfi ve, bir şekilde Ve son dakika yani, hani ve, bir, yani bir gün Evet gün kala. işin açığı zaten bizi etkileyen Ve benim hani şu koşullarda Özellikle de hani Yani birazcık bize yani Sinirlerimizi bozan diyeyim mesele Bu oldu yani evet. bir gün kala akşam Böyle bir şeyden yani ben hastanedeyken Hı -hı. Hani böyle bir şeyden haberdar oluyorum her türlü hazırlığımızı yaptık vesaire. Yani biz zaten vakur belgeselini yaparken elbette ki hani Türkiye koşullarının göz önünde bulundurarak bu filme ticari dolaşıma girdiğimiz aşamada yani sinemalara sokmaya istediğimiz veya DVD basmak istediğimiz aşamada ...bir engelle karşılaşma olasılığımızın olduğunu biliyorduk. Hı hı. O konuda hani bizim için tabii ki büyük sürpriz olmadı ama festivaller aşamasında bu engelle takılacağımızı... ...hele hele kabul edildikten sonra yani sonuçta festivaller kabul etme bu filmi. yani Biz festivallere yani gönderirken her zaman bu her film için geçerli. Her film festivali kabul edilecek diye bir şey yok. Bakur özelinde de elbette ki birçok festival böyle bir filmi göstermeyi tercih etmeyebilir... Cesaret etmeyebilir, istemeyebilir vesaire hı hı. Bunların hepsine saygımız sonsuz. Hı hı. Ama hı hı. E, bir filmi festival programına aldıktan sonra... ...bir gün kala akşam böyle bir şekilde... ...festival programından çıkartmak... ...yani gerçekten... Hani festivale tesisinden de tabii çok zor bir durum, sıkıntılı bir durum. Hı -hı. Bakanlığın bakanlıkla ilgili zaten yapacak çok söyleyecek çok bir şey yok yani. Hani Burada itiraz mesela... hakkınızda kullanamamanıza neden olmuş? Yani son dakika, son bir gün içinde Hı -hı. gelmiş, Hı -hı. yani belli bir süre önce gelmiş olsa böyle bir tebligat size, belki itiraz evet. edilir, işte yola aranır, belge alınır falan. Yani biz yola aradık, inanın yani biz akşam haberdar olduğum andan itibaren toplantıda ben hani bu gösterinin iptal olmaması için. Yani saat 12'ye kadar yani 12 Nisan saat 12'ye kadar hı hı, telefon görüşmeli her türlü yani bakanlık etkilerine ulaşmaya çalıştık. Bir sürü milletvekili sanatçı araya koyduk hı hı. yani e, bakanların danışmanlarını aradık başbakan yani bir sürü insanı araya sokup yani biz zahmet en azından şu gösterimi hı hı. yani İstanbul Film Festivali gösterimine izin versinler tırnak içinde. Ondan sonra biz zaten e, ticari dolaşıma zaten e, sokacaktık filmi çok zaman kaybetmeden yani hemen biz bu festival yani İstanbul Film Festivali peşine bu ay sondan kara film festivalinde gösterilecek sonra biz çok beklemeden hemen vizyona sokmaya düşünüyorduk bu filmi zaten o, o yüzden şey... hani bu sürece girecektik o anlamda o anlamda hani hazırdık yani bu Hı -hı. şey ama hani bu şekilde yani sadece bu İstanbul Film Festivali gösterimine yani öyle komik bir duruma düştük yani hani ne olur bari şuna izin edin de hani sonrasında biz hallederiz bir şekilde yani çünkü büyük bir rezalet yani festival açısından da çok sıkıntılı bir Kesinlikle. durum. Şu an yaşadığımız tablo yani bizim de çok hoşumuza giden bir şey değil sonuçta e, bu bir sürü emek var İstanbul Film Festivali 34. kez yapılan yani Türkiye'nin en önemli festivali diyebiliriz yani hani böyle bir yani bir sürü sinemacı arkadaşlarımız yıllardır filmlerini ortaya koyuyorlar. Bu festivaller hepimiz için çok önemli. Hani bu şekilde olması evet bizim de hoşumuza gidiyorlar. Peki filmler ama. çekildi. Ona ne diyorsunuz? Yani 23 film. Bir de site kurdunuz. Film. Onu da söyleyelim. Sansüre Karşı Ork. Evet. Sansüre Karşı evet. Nokta Ork diye bir site İmza kuruldu. Yani tabii çok az zamanda hemen organize olundu. Dün akşam Viyana'ya gelindi sinemacılarla. Ve hani gerçekten çok güzel, büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Yani ilk kez Türkiye'de yani e, ortak bir ses olarak hani çıkıldı. Bu tabii ki sevindirici bir durum. Yani olması gereken buydu. E, o yüzden se sevindik tabii yani böyle bir şeyin olması. E, biraz önce hani Erol Müntaş aradı. E, o, o da yurt dışındaymış. O yüzden yeni haberdar olmuş gelişmelerden. O da çekti filmini. Sanırım e, yeni daha bu bu sürekli katılan Sinemacı arkadaşlarımız da olacak ama zaten şu an çoğunluk sağlandığı için ulusal yarışma, belgesel film yarışması bunlar şu an iptal olmuş görünüyor. Yani tabii festivalden gelen resmi açıklamayı beklemek gerekiyor ama hani yönetmeliğe göre zaten şu an herhangi bir yarışma yapılabilecek koşul ortadan kalktı. Benim bir ee, sorum olacak. Ee, tabii buyurun. Ya iki tane sorum olacak daha doğrusu. Evet. Farklı bir dayanışma daha geliyor. Ben size söyleyeyim yani internette baktığım zaman ben bu filmi izlemeyi hiç düşünmüyordum. Hiçbir fikrim yoktu diyor. Ama şimdiki yüzde yüz izleyeceğim bu filmi evet, diyenler kesinlikle. var. Evet. Çok sayıda var. Streis'in etkisi dediğimiz şey. Evet yani, kesinlikle. Baş evet. daha bir yorumlayan var. insanların hemen evet. konuya ilgi göstermesi. Bir de Ayşe bu, hani Fikri Sanat Eserleri Kanunu telif hakları yapısı falan hani köy ne bir yapı? Acaba çünkü öyle yazılar ve istekler de var. Acaba filmin internete farklı bir lisans türüyle hani Creative Commons diye bir lisans var mesela. O türde internete filmi açmak ya bağış e, kampanyasıyla da açılabilir. Yani kişilerin <gülüyor> istedikleri oranlarda bağış yapabilecekleri bir şekilde de izlemeleri sağlanabilir. Böyle bir konuşma oldu mu arasında sizin aranızda? Bir de ikinci sorum da Kültür Bakanlığı olmadan Türkiye'de film yapılamaz mı? Oradan da almadan. Bunu merak ediyorum. İlk sorumuz, yani çok pardon, ilk sorumuzu... Ya, ben, i̇nternet konusunda, ha, hani, yani, o tarafa pardon. yaymayı, ee, herkese evet, ulaşılabilir kılmak gibi. Evet, evet. Yani şimdi tabii çok çok özel durumlar yaşıyoruz. Ee, hani Çayan'ın da sağlık durumunu göz evet. önünde bulundurarak, yani ben çok aktif olarak bu sürecin içerisinde ben filmin hem yapımcısıyım hem de tahmin ederseniz çok küçük bir ekip olarak çalışıyoruz. Tabii ki bütün sinemacı arkadaşlarımız bize destek oluyorlar ama hani buna bu tür kararları vermek için hani biraz kafa yorup hani en doğru yöntem nedir, ne yapmak gerekiyor falan bu biraz zaman ve hazırlık gerektiriyor. Hani bunu ne zaman yapabiliriz, ne yapabiliriz hani. Ee, henüz o konuda somut bir e, Karar vermedik Hı -hı. Ama ee, böyle bir destek, ilerleyen... destek talebi var internette birçok insan evet, hiç ilgisi evet. olmayan insanlar dahi sansürden evet. dolayı Filme destek vermek istiyor filmi izlemek istiyor Hem izleyerek tabii. hem maddi destek Hem manevi destek vermek böyle bir kampanyaya Katılmak isteyen insanlar var internette tabii Yoğun yani. bir şekilde evet. Tahmin ediyorum yani ben tabi çok takip edemiyorum Bu Hı -hı. süreçleri Hı -hı. ya da takip edemeyeceğim ama Yani bizde zaten bakanlara hep onu Anlatmaya çalıştık yani e, Yani bunun yaratacağı sıkıntılar Hani bu kanunun şeyin e, tam tersi sonuçlar da olacak yani. Aynen bu çok öyle. yani. Bu aynı öyle. Bu akşam, dün akşam izlenip geçilecekti belki de çok evet, küçük bir kitle evet. tarafından. şimdi aynen Şimdi aynen. hiç ilgisi olmayan insanlar dahi filmi biliyor. İkincisi de şirketin sorduğu Kültür Bakanlığından destek almadan film yapılamıyor mu ülkemizde acaba? Ya da böyle <gülüyor> festivallere göndermeden hani filmi buralarda yayınlatmadan ne bileyim başka yöntem yok mu başka bir yol? Yani elbette ki vardır. Yani hani Kültür Bakanlığından destek almamak tabii ki mümkün. Zaten çok az insan Türkiye'de Kültür Bakanlığından destek alarak hani filmlerini yapabiliyor Türkiye'de. tek bir film fonu var Kültür Bakanlığı. Şimdi yeni başladı, yeni film fonu hani başladı. Onun dışında filmlere son veren bir yani fonlama sistemi yok zaten Türkiye'de. O yüzden Türkiye'deki özellikle de belgesel sinemacı arkadaşlar herkes kendi emeğiyle ee, çevrelerinin desteğiyle filmlerini yapıyor. Bunlar bugüne kadar hani bizi e, filmleri yapmamıza engel olmadı. Yani biz de hani yaptığımız filmlerin yani bir tane film için destek aldık yani Kültür Bakanlığından. Hmm. Ee, onun dışında hiçbir filmimize destek almadık. Tamamen hani dayanışma ile çevremizle işte kendi imkanlarımızla yaptık filimlerimizi. bütün sinemacı arkada, yani özellikle de belgesel sinemacı yani kurmaca filmler biraz daha farklı. onların daha farklı alt yapıları gerekiyor, ama belgesel çekerken. Küçük ekiplerle hani insanlar filmlerini yapabiliyorlar. Peki bu filme böyle bir hani uygulamada kabul edilmiş belge olmaksın yayınlama durumu varken filme bu şekilde bir hani devlet tarafından bir sansür gelmesinin nedeni şu anda Türkiye'nin bulunduğu konjöktür mü? Yani hani şu anki siyasi durumdan dolayı mı acaba böyle bir siyasi durum olmasaydı böyle bir şey hiç gelmeyecek miydi acaba? Çünkü filmin konusundan da bahsedebilirsiniz bu anlamda. O mu problem yarattı? Yani artık bilmiyorum gerçekten ne problem yarattı. Yani Türkçe bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani elbette ki hani bizim için yeni bir şey değil. Hani siz de biliyorsunuzdur. Yani 2006 yılında yaptığımız 38 Dersin ne Çayan'ın yönetmenliğini yaptığı Kültür Bakanlığı tarafından yasaklandı. Biz dava açtık, kazandık. Buna rağmen Kültür Bakanlığı karara itiraz etti. Yani biz kazandığımız dava iyi. Tekrar hani bir üst mahkeme götürüp yedi yıldır e, mahkeme sürüyor ve şu an danıştayın raflarında bekliyor yani bizim dosyamız bu bizim için yeni bir şey değil yani bundan sonraki süreçte de bilmiyorum yani bir sürpriz değil elbette ki ama hani yani e, biz biraz daha bu barış sürecinin de getirdiği ee, yani hani örtmek için de diyeceğim hani e, o tamla ilgili belki birazcık daha bir şansımızın olduğunu düşünüyorduk yani hı hı. bu filmin e, belgesini de alıp hani sinemalarda oynatabileceğimizi düşünüyorduk açıkçası e, ama henüz hani, <gülüyor> yani. Sonuçta o aşamada değilmişiz. Onu tekrar görmüş olduk. Evet. Ama dediğim hı -hı. gibi belki de hani bu filmle artık yani sinemalardan, hı -hı. Yani insanlar da sinemaya gitmiyorlar. Belki de artık en azından belli bir kitle, internetteki kitle. Onlara yönelik bir şeyler yapılarak internetteki bu şeyle birlikte bu sansür aşılabilir. Açık hava hı -hı. gösterimleri olur, kafelerde. Ha, başka şeyler olur. Yani İlla internet olarak düşünmemek lazım tabii ki. Böyle dayanışma hı -hı. akşamları yapılabilir film gösterimi çerçevesinde. Hı -hı. Filme i̇şte, büyük yani bir ilgi hı -hı. var yani gerçekten. Evet. Ama sonuçta işte bunlar da kolay şeyler değil yani bu sadece belge meselesi de değil. Yani eser işletme belgesi meselesi zaten kesinlikle ortadan kalkmalı. Umarım bu mücadelenin sonunda bu ortak sesin sonunda... Ee, umarım eser işletme belgesi meselesi kalkacak ama yani bundan sonraki süreçte de başka kılıflar e, bulunacak. Yani bizim film için, başka filmler için. Yok anayasanın dinlemli maddesine <gülüyor> aykırı, yok şu durumda <gülüyor> gibi. Ya, tabii canım. Dolayısıyla işte halkı huzursuz etmek, dinlemliği falan. Tabii tabii. Yani falan. film yani... gösterimini siz yapsanız bile açık havada veya işte internet siteniz erişmeye engellenebilir. Açık havada yaptığınızda gelip insanlar Polisler tarafından film gösterimi engellenebilir, her şey olabilir tabii evet. ki memleketim. Burada önemli olan sınırsız ifade özgürlüğü bence yani ifade özgürlüğünün bir sınırı yok yani olmamalı ve bir sonuna kadar bunu savunuyoruz ve bunun mücadelesini veriyor olacağız yani bunun ama işte hani şu kanuna da aykırı işte yasalarımız var şey artık yani bu yani sanat eserleri için e, şey dışı kalıyor. yani hani önemli yani. Şey dışı kalıyor şimdi kelimeyi bunamadık. Anladım. Tamam. Hı -hı. Yani Hı -hı. kesinlikle biz de o yüzden sizi konuka almak istedik. Bizi ifade özgürlüğünüz tamamen... Ee... Her şekilde destekçisi olduğumuz tüm bütün ortamlar ve eser türleri için ee, özellikle evet. Bakura yapılan bu sansür dikkatimizi çekti ve sansür sonrasındaki işte festivalden filmlerin çekilmesi de çok olumlu Türkiye açısından pek görmeye alışık olmadığımız bir dayanışma örneği oldu. O yüzden o anlamda bizi mutlu et ettiğiniz zaman de filmin devamında insanlara ulaşması anlamında umarım iyi gelişmeler pozitif gelişmeler olur. Ya biz de elimizden geleni, ne kadar küçük küçük bir grupta olsak, Korsan Parti Hareketi olarak ya da bireysel olarak elimizden geleni yapacağız. Onu da söyledim Çok teşekkürler Ayşe Bu kadar dar, zor zamanda hastalıkta <gülüyor> bağlandınız. Biz çok Ertuğrul Bey'i de bağlayacaktık. Yayına ama koşturuyordu Ertuğrul Mavioğlu. Evet. Onu bağlayamadık. Ee, Kısaca süre... şey söyleyebiliriz. Tabii. Belki hani bundan sonraki gelişmeleri hem... Bizim e, surelafilm.com hem filmin kendi sayfası bakurfilm.com e, Facebook sayfamız Surelafilmin Facebook hı. sayfasından e, takip edebilirsiniz. Hı hı. Ve elbette şu an İstanbul Film Festivali'nde yaşadığımız durumla ilgili ortak e, bildirinin yayınlandığı sansurekarşi.org'dan evet. e, takip evet. edebilirsiniz. E, teşekkür ederim size de Biz iyi yayınlar diliyorum Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. iyi günler. İyi günler. Tekrar söyleyelim Surela Film'den. Evet SurelaFilm.com evet. ve BakurFilm.com, bakurfilm. SansureKarsi.org ve Facebook sayfası var Surela Film'in. E görüyoruz ki yani memlekette işte hafta sonu olan olaylardan bir diğeri de grup yorum ...konseri evet. meselesiydi. Yani şarkılar ve filmler e, devleti yıkma ihtimali olan <gülüyor> eser türleri olduğu için bunlarla... Sanat. ...yani keşke öyle bir ihtimal olsa, devleti yıkmak anlamında söylemiyorum... ...bu kadar büyük etkileri olsa yani gerçekten hani insanların kendilerini ifade edebilecekleri... ...kendileri gibi düşünen insanları e, eserlerini görmek isteyecekleri bir ortamı bile e, kabul edememek... ...bunları bile insanlara ulaşmasını engellemeye çalışmak... ...birilerinin şarkı söylemesini, birilerinin dinlemesini engellemeye çalışmak... Çok enteresan. Bu kadar mı acizler diye düşünesi geliyor Ama sen senin. bak bence var bir etkisi. Çok büyük etkisi var eminim. Ben inanıyorum diyorsun? ya var yani sanatın e, her türlü görsel işte her türlü Bizi geliştirme var anlamında yani. var da yani onu e, sansürlemeye çalışan e, insanın egemen gücünü azaltıyor mu gerçekten? Bence azaltıyor. Uzun vadede azaltıyor. Uzun vadede yıpratıyor diyelim. <gülüyor> Dalgalar vuruyor sürekli. Yani şey. e, azaltıyor, korkutuyor. E, şey korkula tabii. Evet, bir şekilde korkutuyor ki doğru. Bu kadar savaşıyorlar, yoksa umursamazlardı. Evet. Bugün mi başladı? Açık hâsli de konuşuldu. Hoş. E, Soma davası evet, başladı. Şu anda sürüyor. Katiller gelmiyor, onu da söyleyelim. E, video ile bağlanacaklarmış abi. Sekiz kişi içeride işte şirketin sahibi Hı -hı. falan falan. Onu da söyleyelim. Kamu Umarım. görevlileri yargılanmıyor. Öyle mi? Hı -hı. Çünkü Çok yargılanmaları şaşırtı. hakkında e, e, izin verilmedi. Biliyorsun Hı. yine mevzumuzda kamu görevlisinin yargılanması için ilgili bakanlığın veya kişiler bakanın izin vermesi gerekiyor. Aynen. O izni ben hiç göremedim <gülüyor> bugün kadar. Vallahi biz dediğimiz gibi burada dinleyen arkadaşlara da söyleyeyim. İşte bakır filmi kovalıyoruz da yani internet ortamında bir şekilde farklı bir lisans modeliyle yayınlandığında her türlü şekilde onu yayalım, gösterelim, Hı -hı. sitelerimize koyalım. Hı -hı. Mesela senin dediğin Ayşan ama söylediğin gibi bağış konusu da konuşuldu internette insanlar dedi kesinlikle. Hani bir lira olsa bile hani çok büyük bir e, Mevla eder bu. Tabii ki. Neler var yani internette nasıl bağışlarla neler yapılıyor bunları da göz ardı etmemek lazım. Herhalde süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Biliyor Geliyoruz. Evet, yavaş yavaş. Bu bizim sondan kaçıncı yayınımız oluyor bu arada? Evet bu arada biz bir kısa bir ara vereceğiz. Hı -hı. E, korsan yayına. Herhalde son iki programımız. Hı, i̇ki program daha mı kaldı? Evet. İki ya da bir program Öyle kaldı mi? şu an bilmiyorum. Aa. Evet bir tamam, Bir, program bir kalmış. programımız kalmış gerçekten. Son programımız da, da bir sonraki programımız. Son program olacak. Aslında seçimlere doğru giderken bir şey almak isterdik bağımsız hep söylediğimiz şey bağımsız adayı almak isterdik yayına ama bu şeyden yine mevzuattan kaynaklı olarak <gülüyor> bağımsız adayı da alamıyoruz yayına maalesef. Evet yani öyle bir baskı varmış olsun. Hı -hı. <gülüyor> Dolayısıyla biz e, seçime doğru giderken yine Türkiye'deki gelişmeleri konuşuruz Korsan Pencere'den. Kesinlikle. Son Korsan <gülüyor> yayını dinlemeye <gülüyor> devam edin açık hazırda kalın. Destekçimiz Hanife Güldal'da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Korsan Yayın Bilgi ve internet özgürlüğüne dair her şey Hazırlayıp sunanlar Başak Üncer, Serhat Koç ve Şevket Uyanık